Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap Açık Radyo 94.9'dayız Kamus'da güreşteyiz Kurtlar sofrasında kurt gelmece devam ediyoruz. hep kurtlar sofrası deme. mi? <gülüyor> Hoşuma gitti. Dinleyicimiz ee, sevgili de Mine, Arda, Bulut hanımefendi teşekkürlerimizi tekrar evet. iletelim. Geçen hafta da desteklerini sunmuş bize. Evet, Sağ Mine. Olsun, bir de olsun. tesadüf gene e, kurta denk geldi. Biz aslında Kurt Sözcüyü iki program yaparız diye düşünüyorduk Kerem'le ama gene hep öyle oldu. Nedense. Evet, Üçe geldi. sever bir arkadaşımız da. Gene bir sürprizli <gülüyor> Kurs program. geldi. Evet. Evet. Ee, aynı isimli programımızla aynı isimli Gmail'imiz, Twitter'ımız, Instagram, Instagram ımız. adresimiz var. Görsellerimizi paylaşıyoruz. İsteyenler açık radyodan podcastlerimize geri dönüş yapabilirler diyerek e, simgeler sözlüğüne devam edelim. Meşhur sözlüğümüz hep ben meşhur diyorum Cidemci. Evet cidden ona hep meşhur diyorsun. <gülüyor> Böyle bir de şey bizim her programda tekrarladığımız sözlerden bir şey yapabiliriz. Twitter'a belki. Olabilir. <gülüyor> evet. E, Esat Korkmaz e, beyefendinin simgeler sözlüğü hayli e, geniş e, kapsamlı bir sözlük. Kendisine... Çalışmasından dolayı e, teşekkürlerimizi iletelim. Bayağı, Kayırdın ay, çok. <gülüyor> <gülüyor> Yaralandık. Evet, evet, çok zengin. E, Türk mitolojisine tabi hani hakim dedik. Burada Türk mitolojisinde neler var? Simgesel anlamda göksel kökenli olduğuna inanılan ve göksel koruyucu ruh olarak algılanan hayvan tanrı. Bunun tasviri olarak totem gibi bir anlamı var simgesel Hı. olarak. E, topluluğun yol göstericisi olarak algılanan simgesel rehber ya da danışman hayvan Hani bu hmm. meşhur hikaye vardır ya Evet Bozkurt hep Hı -hı. önde Hı -hı. giden figür, çizimler falan birçok evet, şey e, o geliyor O anlamda akla. bir rehber, bir danışman hayvanı olarak da simge, simgesel bir boyutu var Geçen programda şey de demiştim ben Eski birçok Türk topluluğunda e, orduların bayraklarında da kurt figürü Hı -hı. kullanılıyormuş Evet Oğuz mitolojisinde tanrısallığın göksel simgesi olarak algılanan ve ışıkla birlikte ortaya çıktığına inanılan gök hayvanı, gök kurt. Bir yandan da şiddeti simgeleyen yersel hayvanmış. Ee, yani burada iki taraflı bir durum var aslında bir yandan kutsanıyor, sanıyor bir yandan da şiddetini temsil ediyor rehber olduğuna inanılıyor vesaire. Aha, ben de, de tam onu destekler bir şey var belki de tekrar gibi mi olacak Olsun. ama gene bu e, kabalcıdan basılan e, Türk mitolojisinin ana hatlarında üç kurt var biri ak kurt senin söylediğin gök unsuruyla bağdaştırılıyor temizlik ve erdem e, anlamına gelirken al kurt yer unsuruyla bağdaştırılıp şiddete e, karşılık geliyor. Bir de karakurt var. O da yeraltı e, hmm. ile bağdaştırılıyor. E, kötülük ve karşı konulamaz gücü simgeliyor. Tam, Tam da dediğim gibi Altay mitolojisinde geçiyormuş bu hmm. kitapta öyle diyor. Çünkü saflığı, temizliği ve erdemi simgeleyen göksel hayvan akkurt dediğim Arka. gibi. Eril olarak algılanan egemenliği ve yiğitliği simgeleyen hükümdarı beyi ya da onların devletini temsil ettiğine inanılan düssel hayvan aynı zamanda kurt. Türk astrolojisinde ise bir arabayı çeken iki at olarak algılanan küçük ayı burcunu kovalayan... ...büyük hmm. ayı burcunu oluşturan simgesel anlamda göksel yedi hayvandan her biriymiş. Hmm, evet o kovalıyormuş evet. ve o yüzden öbürde de kaçıyormuş gibi. Evet, evet. Çin kültüründe de çeşitli simgesel boyutları var. Mesela zalimlik, yırtıcılık, harislik simgesi gibi. Haris. Haris harislik pardon... İskandinav mitolojisinde e, her şeyin babası olarak algılanan Tanrı Odin'in ayaklarının dibinde bulunduğuna inanılan domuz eti, etiyle besle, beslendiği yardımcı hayvan olan her iki kurttan biriymiş. Hmm. Odin'in Tanrı Odin'in iki Odin, tane kurt. Evet. Çok geçti değil mi şimdiye kadar evet. bahsederken hayvanlardan keza İskandinav mitolojisinde tabii belirgin bir karakter. Çok kuzey, soğuk, Hı -hı. kurt. Kurt bakışı diye bir şey var. Çin halk inancında güvensizlik ve korku simgesiymiş. Hmm. Bir de kurt kalbine sahip olmak diye bir şey var. Bu da zalim olmak anlamına geliyor Çin kültüründe. Hmm. Bunlar vardı simgeler sözünde. Bir de Türk Edebiyat Tarihi var. Atilla Özgürm'ün e, İnkılap yayınlarından çıkan. E, burada eski Türk kültüründe attan sonra en önemli yeri. ...tutan hayvandır diyor kurtla ilgili... ...hakikaten öyle... Doğru. Ee, ...Göktürklere göre dişi kurt Ulu Ana... ...Uygurlar için erkek kurt Ulu Atadır... ...Oğuz Kağan Destanı'nda... ...Oğuz'un her sefere çıkışında... ...mavi bir kurt öncülük eder... Hmm, evet. ...çeşitli renkleri var gördüğün gibi... ...ak kurt, mavi, bir kurt. De Beyazı, mavi de eklendi... Evet. Ee, ...Dede Korkut öykülerindeki... E, ...Savur Kazan'ın... ...kurtla haberleşmesi... ...parçasının benzerini Hindistan'da... ...Ramayana içinde buluyoruz... ...ayrıca... Kurt yüzünün kutsallığı inancının Dede Korkut öykülerine yansıması destansal birikimin bir sonucudur diyor Atilla Özkırımlı. Hmm. Böyle canım. Doğru. Türk mitolojisine tabi bu Asena da var yani e, işte kurdun beslediği çocuk hikayeleri ve kurtla insanın birleşmesinden meydana gelen e, çocuklar hikayelerinin bir uzantısı olarak aslında bu Asena e, göktürklerin kurucusu olarak kabul ediliyor ve soyu hı. kurttan geliyor. Hı hı. Hep Türk e, şeyin içerisinde efsanelerin içinde. Başka kültürlere de bakalım. bakalım Bakalım var mı? Şimdi benim hmm. çok zengin kaynak Gelmeden önce küçük Alıntılar yapabilirim Geçen programlarda bahsettiğim hani çocukluğumun Asiklopedisi Gökkuşağı'nın mitoloji Ve efsaneler sayısında Bu Hugo de Tore'nin Bir araya topladığı hikayeler Alman efsanelerinde özellikle Kurt'un çok geçtiğini Görüyoruz bu tanrıların Tanrısı kabul edilen bir Votan var Daha evvel de bahsetmiştik Mesela onun da hiç yanından ayırmadığı iki kurtu var. Deminki Aa. hikayede olduğu gibi. Genelde iki oluyor. Evet iki. Hı hı. Doğru. Belki bir dişi bir erkek gibi. Bir ee, burada bir güç simgesi olarak. Sonra bir kurt Fenris var. Burada bir korkunçluk simgesi olarak çıkıyor. Yani e, durdurulmaya, zapt altına alınıp yaptığı zararlar engellenmeye çalışan bir kurt var. Hı hı. Zaten e, üç programdır. E, hani vardığımız sözcükleri de belki bu ...bu aşamada söyleyebiliriz... ...hani... ...yırtıcılık, vahşilik, korkunçluk... ...bir yanda... Evet, ...bir yandan görkem... ...görkem, güç, özgürlük... ...akıllık belki bir yanda yandan. akıl... Akınmazlık. ...sosyallik, toplumsallık, evet, sürü... Evet, ...sürü, Doğru diyorsun. Ulumak, paylaşım belki... ...paylaşım, Hı -hı. soğuk... Hı -hı. ...bütün bu sözcüklere Aile. vardık... ...aile, çok Hı -hı. önemli çünkü onlarda... E, keza aynı kitaba geri dönüyoruz mit ve efsanelerde Slav efsanelerinde gene çok var hep kuzey ülkeleri hı hı. E, ana kahramanlarından Volga Vseslavich kurt kılığına girip e, bir takım hayvanları tuzağa sürüyor Kend, aslında insan hı hı. E, çeşitli e, varlıkların şekillerine girebiliyor. <Gülüyor> Tam değil bu aslında. Bayağı kurt oluyor yani. Hı. Ama bu kurtada hikayesi de var. Doğru. Ee, kurt Adam'ı hatta söylemişken, yeri gelmişken bahsedebiliriz de. Ee, Christopher Daly'in Yapı Kredi yayınlarından basılmış Canavarlar Garip Yaratıklar kitabı var. Çok keyifli bir kitap. Birçok çizim de var içinde. Orada Kurtadamla ilgili ilgili... E, Heredot bile bahsetmiş kurt adamdan yani hmm. çok da inanmadan bahsetmiş aslında ifade olarak ama mesela o belli aralıklarla kurda dönüşen bir İskit kabilesinden bahsediyor. Hmm. Ee, keza bir insanın kurtlaşması hali değişimi ama bu değişimin kalıcı olmaması bana hep şeyi düşündürdü yani... Dönüşüm sözcüğü, birden kötüleşmek, iyiken kötü olmak... İnsanın bu. kendi içindeki dönüşüm değil mi? Yani türlü türlü özelliklerini barındırma, birçok özelliği barındırması... Bazen hani böyle öfke, şiddetle birlikte bir yandan işte masumiyet, ne bileyim iyilik vesaire... Hani böyle daha hani olumlu özellikleri evet, barındırması evet. vesaire... Sanki o... kurt adamla simgelenmiş gibi. Hatta benim sosyopatlar geldi aklıma böyle... Ee... ...çok da iyiymiş ve sosyal herkesle anlaşıyor gibi görünürken aslında son derece acımasız olan e, bir insan tipi falan... ...sanki böyle e, kurt adamla e, simgelenmiş hatta Kranah'ın güzel resimleri var bu kurt adamla evet, ilgili. Kurt adamla ilgili ezoterik sözlükte de, de var Helmut Benden'in bu son kaynaklardan. Kurt Aha. adam Almanca Werwolf bir insanın bir hayvana özellikle bir kurda dönüştüğü inancı aslında çok eskiye dayanıyor diyor... Yunanların Zeus, Lyceus'a yani kurt kılığındaki Zeus'a dönüşmesi e, tapınma hikayesi var Lyceus'a ondan bahsediliyor. E, bir kurda dönüşme sıklıkla öteki dünyaya bir yolculukla da bağlantılıymış. Hı. İşte bu kurt adamın görevi kaybolmuş flora güçlerini tekrar geri getirmektir gibi bir şey söylüyor. Bu bütün göstergeler Avrasya'da yayılmış olan bir şaman kültüründe düşündürülmüş... Hala cadı inancında da halen bu tür inançlar bulunurmuş diyor hmm. kitapta. Filmlerde çok kullanılıyor. Özellikle evet. Dolunay'da dönüşüyorlar falan. Hı hı. O da başka bir hikaye. Aslında şimdi senin dediğin gibi... ...farklı kültür ve coğrafyaların mitlerine geçmeden... ...müziğe geçebiliriz bölmeden aslında. Tamam canım. Bunun da bir hikayesi var. Prokofiev'in Peter ve Kurt diye bir eseri var. Hı hı. Aslında burada küçük... Peter hayvanları da çok sever. Hatta bir hayvanı diğerine karşı korumak için ormana gider. Dedesi ona aman dikkat et kurt çıkar karşına falan der. Ve sonunda da çıkar zaten kurt. Oradan küçük bir bölüm aslında paylaşacağız sizlerle. Sadece... Şu bilgiyi de vermek istedim müzik çalmadan önce. E, bu parçanın içerisinde e, her kişi başka bir e, müzik aletiyle e, ifade ediliyor. E, bizim konumuz Kurt olduğu için e, Kurt'un Fransız kornosuyla e, ifade edildiğini söyleyelim. Yaylılarda Peter'ı e, simgeliyorlar. Biz sadece müziğin e, Peter and Wolf Marsh bölümünü çalacağız. Prokofiev'in Peter ve Kurt'undan belli bir bölüm dinledik. Evet, Kamus'ta güreşe devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Biraz değişik mitolojilere bakalım değil mi? Daha bakalım. Hani Vardım. Bir de geniş bir kitap, zengin bir kitap Zengin. Mı? Sel yayınlarından basılmış Deniz Gezgin'in Hayvan Mitosları. Hı hı. Ee, çok fazla kültürde geçen bir hayvan kurt. Ee, İskandinav mitolojisinde e, güneş ve ayın peşlerine takılan kurtlar yüzünden hiç durmadan uzayda koşmak zorunda olduklarına ha, dair. Çok güzelmiş. Değil mi? Ha. Böyle şeyleri ben de çok seviyorum. Ayrıca Tanrı Loki'nin oğlu Fenris bir kurt. Ee, bu e, Fenris'ten bahsetmiştik. Etmiştik. Bir, kötü bir kurtbu aslında. Hı hı. Hatta Botan'dan da bahsetmiştik e, demin. E, Orta Asya ve Türk kültüründeki kurttan e, daha çok sen bahsettin. Hı hı. Olmayan bir şey var mı? Moğolları ekleyebiliriz belki zaten e, hani çok bizim eski e, köklerimize bağlı bir kültür yani kurttan gelindiği düşüncesi özellikle hepsinde ortak bir hı hı ifade hı hı. hatta asena sözcüğünü de seçtiğimiz sözcüklerden biri olarak kullanabiliriz eee bu e, demiştik ki e, Börtecene Börtecino Börtek kelimesi de kurdu karşılıyor eski Türk topluluklarında onu bir anımsayalım ilk programda bahsetmiştik çünkü e, ve değişik versiyonlar var aslında e, yani e, kur Kurtan e, süt emen çocuk hikayesi var. E, erkek kurtla dişi geyik birleşmiş ondan çocuklar olmuş hikayesi var. İnsan hı hı. kurtla birleşmiş ondan olmuş hikayesi var. Biraz enteresan bunlar. E, mesela e, bu Cengiz Han e, soyuyla ilgili bahsedilen hikayelerde bir Kavcı soyu var. Kavcı. Kavcı evet. Hı hı. E, kurttan geldiği düşünülüyor. Efendim Yunan mitolojisine geçiyorum. Evet, bir kere Tanrı Apollon'a adanmış hayvanlar arasında kurt yer alıyor. E, Apollon'un annesi Leto onu doğurabilmek için e, dişi bir kurt kılığına girerek Hera'dan kaçıyor. Hı hı. E, bu sebeple bazı yerlerde Apollon için kurttan doğan anlamına gelen Likogenes sıfatı hep hep hep bir oyun bu oyun ya, ya de çok bir de sürekli kılık değiştirme Hera'da olayı da neymiş ya çok Hera evet şey bir dizi vardı ya geçmişte Amerikan meşhur değildi ya Hangisi? dallas dallas ha gibi <gülüyor> evet dallas fari diziler artık her yeri bastı dallas şey bile hafif bile kaldı denebilir ceyhar Vardı evet. Ceğerler türedi her yerde. Hmm. Yunan mitolojisine devam ediyoruz. Ee, ayrıca Apollon birçok tasvirde e, kurtla beraber gösteriliyor. Hmm. Tanrı'nın tasviriyle basılan paralarda da Apollon'un arkasında kurt var. Hmm. Paranın bir yanında Apollon bir yanında kurt. Ayrıca Tanrı e, Nymph, Kirene ile birleşmek için bir kurt kılığına bürünüyor. Hmm. Ee, kurt kılığına bürünmek evet. bayağı hakim evet, mitolojilerde yaygın, yaygın Türk mitolojisinde de var. Bir de kuvvetli, güçlü, vahşi bir hayvan olduğu için daha kolay e, kaçmayı ya da başkalarını kendinden uzak tutmayı beraberinde getiriyor. Makedonya'da e, şöyle bir şey var. Makedonya adını veren kahraman Makedon'un görünümü Diodorus e, tarafından anlatılıyor. E, ve e, bu anlatılarda Makedon'un bir kurt postu giydiği, yüzüne de kurt başından bir maske taktığı belirtiliyor. Hmm. Gene kurt geldik Roma'ya ee, savaş tanrısı Mars'la ilişiği var Adanıyor, evet. yani cesaret ve güç tanrısı savaş evet. tanrısı Mars danıyor değil mi? Evet. o da Roma'nın kuruluşundan önce Romulus ve Romus bundan birkaç kez bahsettik bir emziren bir dişi kurt var bu da bu sebeple bu dişi kurt da hem doğurganlığın ve anne şefkatinin de sembolü aynı zamanda. Evet, aslında kelimelere eklenebilir çünkü resim sanatında da annelikle ilgili bir sembolizasyonu var. Hı -hı. Daha çok bu Roma kültüründeki mitten geliyor mutlaka. Tarkanı da galiba bir dişi kurt şey yapıyor, diyor, emziriyordu. Çizgi roman Tarkan'a. Tarkan'la Kurt hikayesindeki. Ha evet, ama onu hatırlamıyorum. Ben öyle hatırladım bir an. Çocukken de baya okumuştum ama geçmişine inmemişim pek, o bilinç yokmuş <gülüyor> <gülüyor> bende. Bu Romulus, Romulus da aslında Mars'ın Rea ile birlikteliğinden doğan ikizler bu ikisi. Doğduktan sonra e, Platinus tepesine e, bırakılıyorlar ve onları e, Mars bir dişi kurt yolluyor, o hmm. besliyor. Daha sonra da çobanlar bulup büyütüyorlar falan. Sonra Roma'yı kuruyorlar. Orada evet, tam böyle heykeli falan da vardır. Hmm. E, kullanırız Twitter'da. Efendim e, hikayeler sonsuz. Pisamete kendisine aşık olan Ayikos'tan kaçmak için sürekli kılık değiştiriyormuş. E, bununla ilgili hikaye önce fok balığı e, şeyine e, bürünüyor, kıyafetine bürünüyor ama gene de yakalanıyor bilmem ne. Ama sonrasında e, o, gelişen olayların sonuna baktığımızda... E, ...yani öldürülen birisinden intikam almak için Pisamete Pelavus'un sürülerine canavar bir kurt yolluyor. Kurt bütün sürüyü parçalıyor. Azgın kurtu ancak tanrılar durdurabiliyor gibi hmm. bir hikayeyle bitiyor. Hep bu korkunçluk... Azgın dedin de bu kurt korkusu, korkusu sadece mitolojide değil de Hristiyanlık'ta da mesela hakim... ...şeytanın cisimleşmiş hali diyor bir semboller sözünde. Hmm. Hatta Luka'da bir bölüm var... ...Mesih'in kendisi müritlerini kurtlar içerisindeki kuzular misali... ...dünyaya dolaşmalar için yollamıştır gibi bir bölüm var. Ha. Evet. Kurt, korkusu Hep kötü. Ile Gene kuzuyu karşısına getirdiler. İkinci programda Gün, evet, çok. Bu korkuyla ilgili olarak bu geçen hafta çaldığımız şarkıda da... ...Nazilere çok gönderme var. Recihan'in hmm. şarkısında. Ha, evet. Evet, evet. İkinci programda. Sadece şarkı olarak değil... Carlo diye bir var. O da nazi dehşetini sembolü olarak göstermiş kurtu. Aynı zamanda Walt Disney'de hmm. birçok çizgisinde sembol olarak göstermiş şeyi, nazileri. Kurt, kurt olarak. olarak evet. Şeyde neydi ama yok değildi kurt değildi değil mi? Biz e, hani mouse'u Mouse alıyorduk her hayvan işte domuzlar vardı kediler ama kurt yoktu Köpek sanki. Vardı Köpek vardı, vardı, vardı ama. Evet kurt yoktu. İncil'den ben de hemen ekleyeyim. Aynı kaynak gene Deniz Gezgin'in hayvan mitosları. E, Matta'da yalancı peygamberlerden sakının. Onlar size koyun postu içinde yaklaşırlar ama içlerinden yırtıcı kurtlardır. Seninkiyle aynı mı yoksa? Hoş tabii bu yani, İncil'lerde Ulluka çok. Da. Hı. Bulukada. Ee, gene matta da e, İsa 12 havarisine seslenerek işte sizi koyunlar gibi kurtların içine gönderiyorum hmm, yılan gibi şey. açık göz güvercin gibi saf olun demiş hmm. nasıl olacaksa ikisi birden hmm. Bir iki küçük hikaye daha var. E, sanata geçip bitireceğiz sonra programı. E, efendim e, Roman'ın kuzeyinde e, Sorakte dağında yaşayan Hirpi Sorani tarikatı. E, bu Sorakte kurtları anlamına geliyor. E, bunların kökeni eskiden kurtlarla yaşanmış bir olaya dayanıyor. İlginç bir hikaye. E, bir kurban sunuyorlar bunlar tanrılarına. Fakat bir kurt fırlıyor kurbanı ...kaçıyor mağaraya götürüyor... Evet. ...bunun üzerine peşine düşüyor rahipler... ...fakat e, mağaraya gittikleri zaman... E, ...güya diyeceğim... ...mağaradan çıkan ağır kokudan etkilenerek... ...yaşamlarını yitiriyorlar... Evet. ...sonra o koku her tarafa yayılıyor... ...salgın hastalıklar başlıyor... ...ve kahin bu halka diyor ki... ...tanrıların öfkesini yatıştırmak için... Ee, ...bu öfke yatışana kadar kurt gibi davranmaları gerektiğini söylüyor. Hmm. O günden sonra Sorakta halkı kurtlar gibi davranıp kapkaçla yaşadılar. Yaktıkları ateşin etrafında çıplak ayakla dans ederek ayinler düzenlediler. İlginç, i̇lginç bir şey. İlginç değil mi? Çok bir hikayemiş. <gülüyor> Ve sanatla... Sanata bakalım biraz çok Bittirelim. az vaktimiz kaldı ama ne var? Aklıma böyle kurtlarla dans filmi geldi. Pek kurtla ilgisi yok ama... Evet, ama yine de şey evet, orada özgür ruhlu olmayı çağrıştıran Kevin bir şeydi Costner, Kevin Costner'ın... Attila Hanım kitabı var Atile, Kurtlar Sofrası diye yine Kurtlarla ilintili değil ama yani insanın o dönüşmesi Evet e... ama de, deyimle çok Hı -hı. yani uygun e, keza İsminde geçmiyor ama Jack vahşetin çağrısında e, bir köpek hep kurtların arasına dönmeyi e, ister döner de keza beyaz diş. Yani çok fazla e, karın ve soğuğun içindeki kurt imgesini kullanır Jack London. daha çok özgürlük çağrışımlı olarak. Masallar da çok değil mi? Kırmızı başlıklar da e, vesaire. Orada bir, Kötü karakteri Faindir, var tabii. kurnazdır. Game of Thrones'da var. Aa Stark'ların <gülüyor> kurtları. Seversin, evet. Çok severim evet. <gülüyor> Bekliyoruz. Evet. Uzata uzata bir hal oldu. Orada sanki hem güç hem asalet hem özgürlük e, simgesi gibi. Koruyucu kollayıcı bir tarafı da var. Evet. evet. Yani Stark'ları koruyan eden değil mi? Çok doğru. Resim sanatında da e, sembol olarak hem vahşiliğin hem anaçlığın hem hırs ve açgözlülüğün hem de sefahat düşkünlüğünün e, sembolü kurt. E, evet, sefahat düşkünlüğünün hiç... Bu şey Konuşmadım. aslında belki bu e, Cinsellikle ilgili Anlatmıştık ya ilk ha. programlarda Cinsel güç yüksek ve Evet ile. hani ha. şehvet o, or falan Orada bir Çağrışımlar yani. olsa gerek diye düşünüyorum e, Evet böyle Bir de işte kim korkar Hain kurttan aslında kim korkar Virginia Woolf'tandı demiştik e, Efendim e, Kurt bitti Evet kurdu bitirdik Haftaya görüşmek üzere diyelim yeni kelimelerle. Hoşça kalın. Görüşmek i̇yi üzere. haftalar.